Güneydoğu'ya benim dört buçuk aydım çocuğum şehit oldu, dört buçuk ayda Güneydoğu'da PKK'nın ortasına bırakıldı. Dört aylık bir e, askerin eğitimi benim için yeterli değil. İkincisi, bir defa sen cepheye gönderiyorsun, miferin yok, miğferin kabasını giymesi lazımdı, sen bunları yem gibi atıyorsun. Ben burada bütün televizyon kanallarına söyledim. Dedim ki böyle böyle gündüz ağzıma bir ban kondu. Hiçbir şey söylenmedi. Akşam gittik bir özel kuruluş televizyona, Gene aynı şeyleri söylemeye kalktım. Bu sefer dediler ki "aman bizim televizyon kapanır. Bunu söyleyemezsin." Yani Türkiye'de böyle Bu kişinin bir başına var. gelenler. Türkiye'de aslında basın yayın kuruluşlarına uğrayanların ya da buralarda çalışanların kanıksadığı bir durum. Düşüncelerini özgürce ifade edememek. Oysa Türkiye'de televizyon ve radyo istasyonlarının sayısına baktığınızda bu açıdan kendinizi adeta bir cennette sanabilirsiniz. Nitekim 261 televizyon ve 1200 radyo istasyonu yayın yapıyor Türkiye'de. Ama bu kanallar Radyo Televizyon Üst Kurulu Rütü'n 1994'te kurulduğundan bu yana verdiği cezalar yüzünden toplam 11.290 gün kapalı kaldı. Rütük Başkanı Nuri Kayış'ın kendisinin verdiği rakamlar bunlar. Bu cezaların 8500 günü bölücü nitelikteki yayınlar için uygulandı. Ee, 2200 günü de irtica nitelikteki yayınlar için kullanıldı. Ee, bu konudaki yayınlarla ilgili son derece duyarlı davranıyoruz. Ve en sert cezaları bu tür yayınlara veriyoruz. Peki... Zor olmuyor mu bir yayının bölücü mü, değil mi, yoksa sadece düşünce özgürlüğünün bir ifadesi mi ya da toplum ahlakı açısından değerlendirirken bir programı? E, ölçütünüz nedir orada? Zor aldığınız kararlar var mı? Gerçekten zor bir görev bu. E, ama şu açıdan e, rahatız. E, bir kere e, kurul 9 kişiden oluşuyor ve meclis tarafından seçiliyor. Değişik siyasi görüşlerde, kültürlerde, tahsillerde arkadaşlarımız var. Bunların verdiği kararlar çoğu kez objektif oluyor. Bunu şuradan anlıyoruz. Bizim bütün kararlarımız yargı denetimine açık. Ancak idare kararlarının yargıya açık olmadığı durumlar da var Türkiye'de. Olağanüstü hal bölge valisinin kararlarına örnek. Vali Gökhan Aydıner olağanüstü yetkilerini kendisi anlatıyor. Mesela bazı basın yayın organlarının olağanüstü hal bölgelerine girişini yasaklayabiliriz. Bazı kişilerin de bu bölgeye girişini yasaklayabiliriz. Neye dayanarak? Neye dayanarak yok orada bahsed şimdi dayadı. O kadar açık ki. Yani şimdi bir bölücü örgütün sözcülüğünü yapan, içerisinde başkanın yazılı yazdığı hala yazıyor, ceza yiyor ama inatla bir artık inatla demeyelim. Bir e, duş desteğinde himayesinde götürüyor o işi. İşte bir önlemek lazım. Yani insanı kışkırtan, suç unsuru olan ve bunu artık yayın politikası haline getirmiş olan e, kişilere doğrulayacağız. Şiddete, şiddete kışkırtan mı diyorsunuz? Yoksa kış, şiddeti Kızım, olmasın mı? Yani bölücü örgütlerin terör örgütlerinin politikalarını benimsemiş bunu legal olarak yapmaya çalışanlar bizim için malum. Devlet anında kimin ne olduğunu biliyoruz. Ne yayın yaptığını da biliyoruz. Ben Avukat Osman Baydemir, İnsan Medya Diyarbakır Şube Başkanıyım. Aynı zamanda İnsan Kaderneği Genel Başkan Yardımcısıyım. Biz ihade, hakareti, küfrü ve açıkça şiddeti şiddet teşvikini e, yapan söz veya yazılı e, düşünceyi düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirmiyoruz. Ancak bunun dışındaki bütün e, açıklamaları e, doğal olarak farklı düşünceleri düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini ni, ni, savunuyoruz. Yani her yurttaş veya sivil toplum örgütleri e, olan hal bölge valisi gibi veya bir yöneten gibi düşünmek zorunda değil e, yasaklanan gazetelerin büyük çoğunluğu e, aslında bölgede meydana gelen insan hakları ihlallerini e, bir yürüyle kamuoyuna duyuran gazeteler. E, belülçülerde e, otosansörü kendisini en azından hak ihlendiri boyutuyla uygulatmayan gazeteler. Bir başka açıdan bu son bir yıllık zaman dilimi içerisinde sivil toplum örgütlerine belki örgütleme özgürlüğü, hakkı çerçevesinde de mümkün ama ayrıca gelişen ve büyüyen bir baskı mekanizmasını görmek mümkün. Örneğin 2000 yılı ilk 10 ay içerisinde Diyarbakır'da yaklaşık olarak 8 tane sivil toplum örgütü diyebileceğimiz kuruluş Falanuslu Havvaliliği veya Ilvali tarafından kapatıldı. Ne gerekçeyi? Ee, kimilerinde kamu güvenliği, genel asayişin korunması gibi soyut gerekçeler kullanıldı. Ee, kimilerinde de gerekçe gösterilmedi. Gerekçe göstermemek, gerekçe aramamak, herhangi bir şeyin gerekçesini dinlememek, kısacası tartışmamak, tartışmayı kabul etmemek, ifade özgürlüğünün temellerini sarsan davranışlar değil mi zaten? Bu soruyu yanıtlamak için önce ifade özgürlüğünün ne anlama geldiğini bilmek gerek. Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Siyaset Bilimci Atilla Yaylı açıklıyor. İfade özgürlüğü kişilerin inandıkları inancı veya savundukları benimsedikleri kalplerinde ve beyinlerinde taşıdıkları görüşleri serbestçe herhangi bir keyfi engelleme ile karşılaşmadan dışa vurmalarıdır. İnançlarına uygun yaşamaları, görüşlerini dile getirmeleri, hayatlarını görüşlerine göre tanzim etmeleri, bu görüşte olan kimselerle bir araya gelmeleri, yayın organı çıkartmaları, toplantılar düzenlemeleri, bu görüşleri serbestçe yaymaya çalışmaları her ifade özgürlüğünün bir parçası var. Ancak Rütük Başkanı Nuri Kayış, herkesin her istediğini söylemesinin toplumda kargaşaya yol açabileceğini söylüyor. Toplumun neden ne ölçüde etkilendiği ve tahrik olduğu her zaman belli olmaz. Zaman zaman ...kontrol dışı eylemler olabilir. Türkiye'de Kahramanmaraş'ta... ...geçtiğimiz yıllarda... ...çok ciddi olaylar oldu. Ondan önce Çorum'da... ...çok ciddi olaylar oldu. Bunlar da hep böyle... ...küçük haberler... ...nedeniyle... ...küçük tahrikler nedeniyle oldu. Ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Yine Sivas olaylarını... ...daha yakın tarihlerde... ...incelediğimizde... Sanki e, çok masum düşüncelerin e, açıklanması, e, ortaya serilmesi e, gibi başlıyor bazı şeyler ama e, toplum e, kültürel yapısı e, ve hassasiyetleri nedeniyle e, bir anda e, kontrol edilemez bir noktaya geliyor. Atilla Yayla ise tartışmadan korkmamak gerektiği görüşünde. Türkiye'de eleştirinin her zaman yıkıcı olduğu zannediliyor. Halbuki eleştirilmeyen her düşünce dogmatikleşir. Eleştirilmeyen her kurum eninde sonunda daha kolay yollaşır. E, o yüzden eleştirinin aynı zamanda yapıcı bir tarafının olduğu, e, dolayısıyla eleştiriden korkmamak e, gerektiği fikrinin yayılması, kabul görmesi gerekir. Eğer o görüş doğruysa zaten yanlış görüşler karşısında kendi doğruluğunu bir kere daha teyit edecektir. Doğruluğu kuvvetlenecektir. İfade özgürlüğünün kötü emeller alet edileceğini ve bundan dolayı kısıtlanması gerektiğini söyleyenler, e, büyük ölçüde ifade özgürlüğünün ne olduğunu bilmeyen kimselerdir. Çünkü ifade özgürlüğünden zarar gelmez, ifade özgürlüğünü kısıtlamaktan zarar gelir. E, eğer insanların sebestçe konuşmasına izin verirseniz, piyasaya yüzlerce, binlerce görüşü çıkarlar. Bu görüşler kendi aralarında tartışırlar. Bu tartışma ortamı her aşırı görüşü yumuşatır. Onun sivri yanlarını törpüler, insanları birbirleriyle diyalog kurmaya iter. En tehlikeli görüş ifade edilmesine izin verilmeyen görüştür. Tarihi olarak baktığınızda Hristiyanlık ve İslam baskı altında kalmış dinlerdir biliyorsunuz. Bunların kendinden ifade etmelerine izin verilmemiştir ama bu iki dinin sonunda egemen hale gelmesine engel olamamıştır. Veya Rusya'da komünistlere karşı, Bolşeviklere karşı baskıcı bir sistem uygulanmıştır ama bu Bolşevik görüşünün egemen olmasına engelleyememiştir. O yüzden eğer bir fikri, korktuğunuz bir fikir varsa o fikrin açıklanması için zemin hazırlamanız lazım ki insanlar görüşlerini açıklasınlar, çok konuşsunlar, daha çok konuşsunlar ve görüşlerin zayıf yanları ortaya çıksın. Gelin görün ki toplum olarak tartışmayı bilmiyoruz. Sosyal psikoloji alanında uzman yazar Gündüz WhatsApp'ın saptaması böyle. Tartışabilir, tartışmaya alışkın bir toplum değiliz. Gündelik hayatı, yani çocuğun eğitiminden başlasak, e, dayakla başlıyor çocuğun eğitimi genellikte. Bunu yapma, yoksa dayak yersin. Hatta bu söylenmeden bile çocuk bazen tak diye bir tokat yiyor. Okulda böyle, askerde tabii ki dayak var. Ee, yani düşünün Hollanda'da askerin sendikası var <gülüyor> amirleriyle bir tartışma içinde yani tartış, tartışma ile disiplin birlikte gidebiliyor biz de maalesef daha o durumda değiliz İnsanın kendi disiplinini sağlamasına yani içerden e, kendi muhakemesini yapmasına doğru ve yanlış arasında çocukluk çağından itibaren olanak tanımıyoruz. Gerçekten de Türkiye yazın ve basın tarihi yasaklarla hakkında dava açılan, hapse atılan yazar ve gazetecilerle dolu. Daha 1997 yılında 22 ülkede cezaevine konan toplam 180 gazeteciden 78'i Türkiye'deydi. İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre. Yayıncılar Birliği adına bu konuda araştırma yapan gazeteci Ragıp Zarakoğlu'yu dinleyelim. Her dönemin devletin tehlike ve tehdit saydığı düşünceler değişiyor ve tehdit aldı, kabul ettiği düşünceye göre yasaklamaların içeriği de değişebiliyor. Yani geçmişte örneğin çok fazla sol kitaplar yasaklanmıştı ama 1991'de 141 ve 142 madde kaldırıldı. Ondan sonra sol kitapların yasaklanmasında görebilebilir bir azalma oldu. Tabi aslında askeri rejim dönemlerinde olağanüstü yasaklamalar olurdu. Yani bu artık Jack London, e Steinbeck e gibi yazarlara kadar uzanırdı yasakların listesi. Emil Zola'lara kadar uzanırdı. Bugün belki önceki yıllarda yasak olan kitaplar ve yazarlar artık yasak değil. Zamanında yargılanan, eserleri yasaklanan, Nazım Hikmet, Melih Cevdet Anday, Sait Faik Abasıyanık, Sabahattin Ali gibi şair ve yazarların eserleri bütün kitapçılarda bulunabildiği gibi bunlar Türk Edebiyatı'nın en önemli eserleri arasında sayılıyor. Ama Türkiye'de yasak anlayışı başka alanlarda devam ediyor. Üstelik büyüyerek. Bugün artık sadece kitaplar değil, radyo kanalları, müzik kasetleri, CD'ler ve tiyatro oyunlarının da yasaklandığını görüyoruz. Türkiye Yayıncılar Birliği'nin verilerine göre son 10 yıldır Türkiye'de her yıl ortalama 25-30 kitap yasaklanıyor. Yine aynı verilere göre son dönemde yasaklanan kitaplar genelde Kürt sorunuyla ilgili. Üstelik artık akademik kitaplarında yasaklanabildiğine dikkat çekiyor Yayıncılar Birliği. Kısacası Türkiye'de dönemin hassasiyetine göre yasaklar da değişiyor. Liberal düşünce topluluğundan Atilla'yla temel özgürlüklerin koşullardan etkilenmemesi gerektiğini söylüyor. Bir ülkede bir kimsenin veya belli bir kimsenin özgürlük kaybı, Diğer kesimde etkilemez yanılgısı çok vahim bir hatadır. Özgürlüğün hiçbir türü bir hamlede tek adımda ve birdenbire kaybedilmemiştir. Özgürlük adım adım kaybedilir. Hiç kuşkusuz bunun için Türkiye'de bu anlayışın yerleşmesi lazım. Peki şimdiki anlayışımız değişirse yasal düzeyde ne tür değişiklikler yapmamız gerekecek? Yine gazeteci Ragıp Zarakolu. Yani çok sorunlu yaratan maddeler... Yani biri 312. madde mesela. Yani şöyle Türk e, ırk Türk e, ceza e, kanunu. Evet. E, sınıf e, esası üzerinde halk arasında düşmanlık yaratmak. Şimdi ilginç olanı yani böylesi bir maddenin e, tamamen ters e, bir mantıkla kullanılması. Tam e, tersine ırkçılığa karşı e, mücadele eden insanlar yani bizim kendi ırkçılığımızı e, sorgulayan insanlar kendilerini mahkemelerinde bul buluyorlar. Yine Türkiye'de biliyorsunuz bir devlet tabusu var. Devlet e, tabusu e, yani devletin eleştirilmezliği artı tabi devletin e, aparatlarının eleştirilmezliği en başta polisin eleştirilmezliği militarizmin eleştirilmesi bu da 159. maddeyle sağlanıyor örneğin bir insan hakları ihlali konusunda işkence konusunda yayın yaptığınız vakit bu devletin emniyet güçlerini aşağılamak küçük düşürmek gibi bir suçlama ile yüz yüze kalabiliyor diğer sorun yaratan maddelerden biri de terörle mücadele yasasının 6. 7. ve 8. maddeleri Burada da doğrudan basınla ilgili hususlar terörle mücadele kapsamı içine alınıyor. Ve bu tabi gazeteciler açısından çok önemli bir tehdit oluştu. Çünkü siz bir basın suçlusu olarak değil, sonuç olarak bir terörist olarak yargılanıyorsunuz. Çünkü bütün yüz yüze kaldığınız prosedür... Ee, sanki bir şiddet eylemine katılmış bir kişinin e, karşılaşacağı prosedür gibi, yani farklı mahkemelerde yargılanıyorsunuz, farklı cezalar alıyorsunuz ve farklı uygulamalar olan cezailerine ko koyuyorsunuz. Ve bunun sebebi ne? Bir gazeteci olarak örneğin bir e, e, açıklamaya, e, devletin yasadışı kabul ettiği bir açıklamasına yer verdiğiniz e, vakit, e, bu. E, yani bir gazetecilik e, misyonunu yerine getirdiğiniz vakit bu bir e, böyle bir suçlama yani terör örgütünün propagandasını yapma gibi suçlamayla yüz e, yüze kalabiliyorsunuz bir örnek verebilirim Yunanistan'da buna benzer bir yasa e, çıkarıldı ama Yunan basını buna karşı direndi hatta bu maddeyi çiğneyen e, yayınlarda bulundular ama bunun sonucunda, bu direniş sonucunda Yunan hükümeti bu yasayı değiştirmek zorunda kaldı. Peki Türkiye'de e, acaba gazeteciler bu maddelerin farkında mı değil? Sadece muzdarip olanlar mı, hedef olanlar mı farkında? Niye böyle bir direniş olamıyor? Maalesef Türkiye'de tırnak içinde devletin milli dava çerçevesinde, milli politika çerçevesinde gördüğü sorunlar gündeme geldiğinde bütün medya tek bir yayın organıymış gibi davranıyor. Peki her bilgiye tek bir tuş darbesiyle ulaşılabilen bu bilgisayar çağında Türkiye'nin devletiyle ve basınıyla şu anda var olan yasalarda ve uygulamalarda direnmesi ne kadar mümkün? Yazar Gündüz Vassaf yanıtlıyor. Artık E üniversiteleri kuruluyor. Elektronik. Elektronik olarak. Evet. Herkes evinde oturacak. Toplu halde E postası aracılığıyla tartışabilecekler. Derslerini izleyebilecekler. Çok... Yani üniversite, öğrencisiz bir üniversite kalacak. Biz de hala kapıda kontrol edeceğiz. Kim giriyor, kim çıkıyor diye. Azıcık hoca töbesine benzeyecek herhalde. Peki nasıl ifade özgürlüğünün var olduğu bir toplum yaratabiliriz? Nasıl böyle bir toplum olabiliriz? Bunun yolu nedir? Eleştiriye tahammül etmek herhalde. Bakın aklıma bir fıkra geldi. Bir Rus ve Amerikalı asker soğuk savaş günlerinde aynı meyhanedeler. Amerikalı benim ülkemde ifade özgürlüğü var diyor. ben istediğim yerde istediğim zaman kahrolsun Amerikalılar diye bağırın diyor kılıma dokunmazlar Kah diyoruz. ben de diyor Rusya'da diyor Moskova'da mesela diyor istediğim yerde istediğim saatte avaz avaz kahrolsun Amerikalılar diye bağırın bana da bir şey yapmazlar diyor <gülüyor> şimdi kendimizi eleştirmeyi bile biz tahayyül etmeyince bir ülke hakikaten özgür olduğumuzu zannedebiliyoruz ee, İstediğimizde yani Türkiye'de birçok e, yazar, çizer, politikacı Türkiye'nin özgür olduğunu e, ve belki başka ülkelerin aldatılmış olduğunu Türkiye hakkında düşünebiliyor. Ve bunu bize sık sık söylüyorlar. Türkiye'nin dışarıda düşmanları çok, Türkiye'nin yok olmasını isteyenler çok. Onun için Türkiye aleyhinde yalan, dolan ne varsa söylüyorlar deniliyor bize. Düşünün gündelik dilimiz bile askeri bir dil. Yani öyle bir disiplin içindeyiz ki kendi kendimize bir askeri disiplin içinde. Apartman yöneticisine dilekçe yazılıyor, arz ederim diye bitiyor. Vatandaş politikacısı önünde, bakanım diyor, sanki komutanım dermiş gibi. Tamamıyla bir itaat dili. Disiplin anlayışı, dayakla sağlanan, korkuyla sağlanan disiplin anlayışı, muhakeme yerini sürdüğü müddetçe e, sanki hiçbir yasak olmasa biz aynı yasaklı bir şekilde bir devam edeceğiz gibi geliyor bana.